Telefonumuz var hocam. Alo. Alo. Hayırlı günler hoş geldiniz. İyi günler hoş bulduk benim bir sorum olacaktı hocama Olur. ben bank emeklisi bir bayanım Allah kabul ederse 7 yıldır 5 vakit namazımı kılıyorum elimden geldiğince her türlü ibadetlerimi yerine getirmeye çalışıyorum hı hı. antenlerim açık bir şekilde ne duyarsam en sağlıklı bir şekilde uygulamaya çalışıyorum ama ben açık bir bayanım hı hı. bazen evde iş Mutfakta iş yaparken dinlediğim bazı kanallar var. Ee, orada bir hocanın bir lafı beni çok üzdü. Ee, şöyle bir şey söyledi. Ee, i̇şte her türlü ibadeti yapabilirsiniz. Ee, elinizden geldiğince mücadele edebilirsiniz ama eğer kapalı değilseniz eğer açık bir bayansanız bu bir dibi delik kova gibidir yaptığınız ibadetler bir yerden dolar diğer taraftan gider diye bir e, laf söyledi hatta beyefendinin adını da aldım Hani kimdir diye bir internetten araştırdım evet. ee, ama çok fazla da üstüne gitmedim hı hı. şimdi bu beni çok üzdü heveslerimi kırdı ee, ben Kur'an'da öğrendim bu arada kaç tane hatim yaptım hatırlamıyorum sürekli okuyorum ama sadece açık bir bayanım yani e, bütün bunları ben boşuna mı yapıyorum acaba yani evet. Allah katında nedir bilemiyorum e, Allah'ın adaletine de inanıyorum e, bu konuda hocam e, moralimi düzeltecek bir şey söyler mi bana acaba <gülüyor> teşekkür ederiz hayırlı günler diliyoruz e, tabii bir başkasının söylediğine yorumlamak değil bizim burada e, soruyu cevaplamaktır derdimiz hı hı. o zaman şöyle diyelim e, bir insan olarak yükümlülüklerimiz var, ibaretlerimiz var, yapmamamız gerekenler var, belli ödevlerimiz var. Ama bir şeyi ihmal etmemiz, bir ödevi ihmal etmemiz diğer yükümlülüklerimizin de boşa gittiği anlamına gelmez. Hı hı. Yani ben ibaretlerimi yapıyorum diyor hanfendi işte Kur'an okuyorum, işte kaza namazlarımı kılıyorum dedi galiba belli süreden beri namaz kıldığını. Ama geçmişte mutlaka telafi etmesi gereken, yapması gereken ibadetler olduğunu, kaza, hı hı. namazları gibi, oruçları gibi bunları yapıyor, yapmalıdır da. Ama e, bir başka taraftan da diyelim ki dini bir vecibeyi, dini bir emri de ihmal ettiğini söylüyor. Herkes yaptıklarının karşılığını görecek, yapmadıklarının karşılığını da görecek. Yani e, örtünmek Allah'ın bir emridir. Hı hı. Ben örtünme işini yapmıyorum. Bunu inkar da etmiyordur herhalde seyircimiz. İnkar etmediği sürece sadece ihmalinden belki daha doğrusu alışkanlık haline getiremediğinden dolayı bunu yapmıyordur ama bundan mesul olacağını da bilmelidir. Hı hı. Fakat örtünmüyor diye diğer ibadetlerini kurallarına yani şartlarına ve adabına uygun olarak yapıyorsa o ibadetlerin sevabını alır. Boşa gitmemiştir. Yani bahsettiği veya işte verdiği örnekte olduğu gibi değildir. Yaptığının karşılığını görecek, yapamadığının da karşılığını görecektir. Böyle evet. bakmasını ben yani tavsiye ederim. Bunların ediyorum. hesapları ayrı ayrı değil Tabii değil ayrı ayrı değerlendirilecek. Ve bir kusuru, bir ihmali vardır diye diğer yaptığı iyi şeylerin sevabı hoşa gitmeyecektir hı hı. İnşallah. Ama biz bizim yine de bir tavsiyemiz şudur. Evet tek başın olduğunda veya işiyle çocuklarıyla olduğunda açık gezebilir. Ama başkalarının yanında örtülmesi de Allah'ın emri olduğunu unutmamalıdır. Yani, yani diğer buradan mıdır, tabii gibi. ki e, Rabbimizin adaletine güveniyorum dedi kardeşimiz. Doğrudur. E, Rabbimiz adildir. İnşallah rahmetiyle değerlendirecektir. Ama e, rahmetiyle veya adaletiyle değerlendireceğini bile bile de kusurunu, görevini ne yapmalıdır? Dikkate almalıdır. Evet. <gülüyor>